4501 Bazı Arap kabilelerinin fazileti. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kureyş, Ensar, Cüheyne, Mezeyne, Haykran, Eşcere cere Gıfar benim dostlarımdır. Onların da Allah ve Resulü'nden başka dostları yoktur. 4502 Bazı Arap kabilelerinin fazileti. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ben işari cemaati geceleyin evlerine girerken ki Kur'an okumalarını seslerinden tanırım. Gündüzleyin girerlerken evlerini görmemiş de olsam, geceleyin Kur'an okuyuşları sebebiyle seslerinden evlerini tanırım. Onlardan biri hakimdir. Atlılara yahut düşmana dedi. Aslayınca onlara, Arkadaşlarım, kendilerini beklemenizi söylediler dedi. 4503 Bazı Arap kabilelerinin fazileti. Yine Buhari ve Müslim bu Musa'dan şu hadisi kaydetmişlerdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Eşariler gazve sırasında azıkları tükenir. Medine'de de ailelerinin yiyecekleri hazır yanlarında bulunanları bir yangının üzerinde toplarlar sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir. Ben de onlardanım. 4504. Bazı Arap kabilelerinin fazileti. H. Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Beni temimi. Haklarında Resulullah aleyhissalatü vesselamdan işittiğim ilk şeyden sonra hep sever oldum. Demişti ki. Onlar cale karşı ümmetimin en şiddetlisidirler. Onların zekatları gelmiştir. ve vesselam. Bu. Kavmimizin zekatlarıdır buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanında. Onlardan bir esire kadın vardı. Onu azat et. Çünkü o, Hazreti İsmail evlatlarından buyurdular. 4505, bazı Arap kabilelerinin fazileti. Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Kaytan bir adam. El Allah'ın Resulü. Hıhere lanet etti. Aleyhissalatu Aleyhisselatu vesselam ondan gözünü çevirdi. Adam aynı talebiye tekrar edince, Aleyhisselatu Vesselam, Selam, Allah rahmet kılsın. Onların ağızları selam. Elleri yiyecek. Kendileri de emniyet ve iman ehli kimseler buyurdu. 4506 Bazı Arap kabilelerinin fazileti, H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki, Ezit kabilesi, Allah'ın yeryüzündeki ordusu ve dininin yardımcılarıdır. Halk onları alçaltmak ister. Allah ise onları yüceltir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zaman kişi, keşke babam ezdi olsaydı, keşke annem de ezdi olsaydı diye de bulunacak. 4507. Bazı Arap kabilelerinin fazileti H.Z. Ebu Hüreyre Rab'yallahu An anlatıyor. Tufer İbn Amrc'e des-sülallahu aleyhi salatu ve selamı gelerek, Deve kabilesi helak oldu. Allah'a karşı oldu ve İslam'a girmekten imtina etti. Onlara bir belduda bulunun dedi. Orada bulunanlar aleyhissalatu ve selamın beldua yapacağını zannetti. Ama o "Allah'ım, dervişe hidayet ver. Onları imana getir." buyurdu. 4508 bazı Arap kabilelerinin fazileti H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Sahabeler R.A. aleyhisselatü reçelama müracaat ederek Ey Allah'ın Resulü! Taiflilerin okları bizleri yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine Allah'a bir bedduada bulgu verseniz dediler. ve selam. Allah'ım! Taiflilere hidayet ver buyurdular. 4509. Bazı Arap kabilelerinin fazileti, Ebu Berdi el-Eslimi Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, bir sahabi Arap kabilelerinden birine ifşat vazifesiyle gönderdi. Ancak kabile halkı ona hakaretler edip bir güzel dövdüler. Sahabi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek durumu haber verdi. ve Vesselam, eğer umman halisine gitiş olsaydın onlar ne söylerler ne de seni döverlerdi buyurdu. 4510. Bazı Arap kabilelerinin fazileti. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Mülk saltanat. idare Kureyş'tendir. Kaza davaları hükme bağlama ensardadır. Ezan hadeşlilerdedir. Emanet güven ezdedir. Yani dedir. 4511 Bazı Arap kabilelerinin fazileti Ebu bu ki Muharerlerden bir kimsedir Resulullah Aleyhissalatu ve selamın bir sahabesinden naklen anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Sizi bıraktıkları müddetçe siz de Habeşlileri bırakın. Sizi terk ettikleri müddetçe Türkleri terk edin. 4512 Bazı Arap kabilelerinin fazileti İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam 3 kabile ikra eder halde vefat etti. Sakif, Beni Hanife, Beni Ümeyye, 4513, Arapların Fazileti, Selman-ı Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam bana, bana buğz dinini terk etmiş olursun buyurdular. Ben, Ey Allah'ın Resulü ben size nasıl buz ederim Allah hidayeti bana sizin elinizle ulaştırdı dedim. Araba buz edersin böylece bana buz etmiş olursun buyurdular. 4514 Arapların Fazileti Osman İbn Affan radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim arabı aldatırsa şefaatime gidemez ve sevgimde ona ulaşmaz. 4515 Acem ve Rum'un fazileti H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Cuma suresini tilavet buyurdu. Onlardan diğer bir grup gönderdi ki faziletçe birincilere yetişememişlerdir Cuma 3 ayetine gelince. Bir sahabe, Ey Allah'ın Resulü! Bize kavuşamayacak olan bunlar kimlerdir diye sordu. Aleyhisselatu ve Selam elini Selman radıyallahu anh'ın üzerine koyarak, ruhumu kudret elinde tutan zatı, Zülcelal'e emin olsun, eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, ona, bunun kavminden bazı kimseler yine de ulaşacaklardı. Bir diğer rivayette, Fars'tan bazı kimseler buyurdu. 4516, Acem ve Rum'un fazileti, yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah ve Vesselam'ın yanında Acemler zikredilmişti. Şöyle buyurdular. Ben onlara veya bazılarına sizden veya bazınızdan daha çok güven duyuyorum. 4517 Acem ve Rum'un fazileti. el -e Kureş'i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ı işittim. Diyordu ki. Rumlar insanların ekserisi olduğu bir sırada kıyamet kopar. Bunu işiten Amr ibnul Asladiye Allahu Amin atılarak söylediğine dikkat etti. Müstevrid. Ben Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'dan işittiğimi söylüyorum. Diye teyit etti. Amr, sen bunu söylersen, bil ki onlarda dört haslet vardır. Fitne sırasında insanların en hali midirler. Musibete uğrayınca da onu en çabuk atlatırırlar kaçtıktan sonra geri dönmede insanların en çabuğu durular. Miskin, yetimi ve zayıflara en hayırlı olanlarıdır. Beşinci olarak hoş ve güzel bir hasletleri ve kralların zulümlerine en fazla karşı koyan kimseler olmalarıdır. 4518. Üveys el-Karani, Hüseyin İbnu Cabir rıdillahu an anlatıyor. Hz. Ömer rıdillahu an, hayemenlilerin takviye kuvveti geldikçe her defasında onlara Aranızda Üveys i̇bn Amir var mı diye soradı. Nihayet Üveys i̇bn Amir'e rastladı. Aralarında şu konuşma geçti. Sen Üveys i̇bn Amir misin? Evet Murad'dan. Sonra Dakaran'dan. Evet sende alacak hastalığı vardı. Bir direm karat bir yer hariç tamamını atlattın. Değil mi? Evet senin bir annen olacak. Evet ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle diyordu. Size, önce Muradi, sonra da karemi olan Üveys İbn Amir, Yemen imdat kuvvetleriyle gelecek. Onun alacak hastalığı vardı. Dil kadar yer hariç atlattı. Onun bir annesi var. O annesine karşı saygıldır. O, bir şey için yemin edecek olsa Allah dilediğini yerine getirmek suretiyle onun yemininden halas eder. Eğer ondan kendin için isteği far talep edebilirsen et. ''Benim için isteği faal dedi. O da isteği faal ediverdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Küfe, senin için valisine mektup yazayım mı? Ben hususi muamele istemem. Herkesle bir olmayı, avamdan biri olmayı tercih ederim.'' Ravli der ki ''Müteakit sene küfenin eşrafından biri açıkçı yaptı ve Ömer'le karşılaştı.'' Ona üveyiz rahimehullahı sordu. Ben onu dedi. Elipelişan eşyası az bir halde bıraktım Faziletli Ömer. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan işittiğini ona da söyledi. Adam haçlıdan dönünce Üveyse geldi ve benim için isteği ifade dedi. Sen hayırlı bir seferden yeni döndün. Sen benim için isteği far et dedi ve Ömrede mi hasladın diye sordu. Evet dedi. Bunun üzerine üvey sona da ihtifada bulundu. Böylece halk onun ne olduğunu anladı. Bir müddet sonra o da küfeyi terk edip geri gitti. Rahimehullah 4519 Necaş Rahimehullah H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Necaş Rahimehullah öldüğü zaman biz onun kabrinin üzerinde uzun müddet bir nur görüldüğünü konuşurduk. 4520 Zeyd İbn-i Am İbn-i i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Resulullah aleyhissalatu ve selamdan anlatarak der ki, Aleyhissalatu ve selam, Zeyd İbn-i Am' İbn-i kısmında rastladı. Bu karşılaşma, aleyhissalatu ve henüz vahiy gelmeye başlamazdan önceydi. Resulullah aleyhissalatu ve selama bir sofra ikram edildi. Sofrada da de vardı ve Vesselam sofradan yemekten kaçındı ve onu Zeyd'e sundu. O da yemekten kaçındı. Sonra Zeyd şunları söyledi. Ben sizin putlarınıza kestiğiniz etten yemem. Ben sadece Allah'ın ismi zikredilerek kesilenden yerim. Zeyd, Kureyş'i kestikleri sebebiyle ayıplar ve şöyle derdi. Koyunu Allah yarattı. Onun için gökten yağmur indirdi. Yerden de bitki çıkardı. Ama bin Onan Allah'ın ismini zikre etmeden kesiyorsunuz. Böylece Zeyd onların bu davranışlarının münker olduğunu ortaya koyuyordu. 4521 Zeyd İbn İbnü'feyr bir başka rivayette ise şöyle gelmiştir. Zeyd İbn İbnü'feyr hakikîliğini sorup ona tabi olmak üzere varaka İbn Mes'ud ile birlikte Şam'a gitti. Orada bir Yahudi Ali rastladı. Ona dinleri hakkında sordu ve ''Belki de dininize geleceğim. Bana onu tanıtın.'' dedi. ''Yahudi, sen Allah'ın gadabından nasibini almadıkça bizim dine giremezsin.'' diye cevap verdi. ''Zeyd, ben Allah'ın gadabından kaçarak buralara geldim. Gadab, değil. Rıza ve rahmet arıyorum. Elimden geldiğince, Allah'ın gadabından herhangi bir pay almaya asla niyetim yok. Sen bana bir başkasını göster de ona gideyim.'' der. Yahudi alim. Ben hafiflikten başka bir şey tanımıyorum. Cevabını verir. Zeyd. Haniflik nedir? der. Yahudi alim açıklar. H. Z. İbrahim aleyhisselamın dinidir. O. Ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Allah'tan başka bir şeye de tapmıyordu. Zeyd. Onun yanından çıkınca Hristiyan alimlerinden biriyle karşılaşır. Ona da aynı şeyleri söyler. O da. Sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin der. Zeyd ona da. Ben zaten Allah'ın lanetinden kaçarak bu diyarlara geldim. Elimden geldiğince, ebediyen Allah'ın lanetinden bir şey yüklenmeyeceğim. Sen bana bir başkasını gösterebilir misin? der. O alim de. Hayır ben haniflikten başka bir şey bilmem cevabını verir. Zeyd ona da. Aniflik nedir diye sorar. Alim. H. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O de Hristiyan'dı. O sadece Allah'a tapardı cevabını verir. Zeyd. Onların Hazreti İbrahim hakkındaki sözlerini işittince oradan ayrılır. Dışarı çıkınca ellerini kaldırıp. Allah'ım. Seni şahit kılıyorum. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereyi der. 4522. Zeyd İbn-i Am-i İbn Esma Ebi Bekrabi'ye e Allah'u anhüme anlatıyor. Zeyd i̇bn Am-i ayakta dikilip sırtını kaviye dayayarak şöyle söylediğini işittim. Ey Kureyş topluluğu! Vallahi ben hariç hiçbiriniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere değilsiniz Zeyd bir Giydi toprağa gömülecek kızları kurtarıp hayatını bağışlardı. Kızını öldürmek isteyen adama! Onu öldürme! Onun külfetini ben üzerime alıyorum der kızı alırdı. Kız büyüyüp serpilince babasına Dilersen sana teslim edeyim. Dilersen külfetini ben çekeyim der. Bakımına devam ederdi. 4523 Ebu Talib, Müseyyed İbn-i anlatıyor. Ebu Talib'in ölüm anı gelince Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yanına geldi. Başucunda Ebu Cehil ile Abdullah İbn-i Ebu Meyye i̇bn buldu. Ey amcacığım! Bir kelimelikle ilahe illallah de. Onunla Allah indinde senin lehine şehadette bulunayım dedi. Ebu Cehi ve Abdullah atılarak Ebu Talibe. Sen Abdülmut Talib'in dininden yüzme çevireceksin diye müdahale ettiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kelime-i şehadeti ona özletmeye devam etti. Onlar da kendi sözlerini aynen tekrara devam ettiler. Öyle ki bu hal Ebu Talib'in son söz olarak onlara ben Abdülmut Talib'in dini üzereyim demesine kadar devam etti. Ebu Talib la ilahe illallah demekten kaçınmıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam yasaklanmadığı müddetçe senin için far edeceğim dedi. Bunun üzerine azize celil olan Allah şu vahyayı indirdi. Ne alem akraba bile olsalar. Onların cehennem oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah'tan af dilemek ne peygambere ve ne de iman edenlere uygun düşmez. TB113. Cenab-ı Hakk'ı ayeti de Ebu Talip hakkında indirmiştir. Nealen! Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda olanları. En iyi bilen de odur. Kısas 56, 4524. Ebu Talip. Ebu Sayyid Radıyallahu an anlatıyor. Ebu Talip Rasulullah aleyhissallatu ve selamın yanında zikredilmişti. edilmişti. Umulur ki, Kıyamet günü şefaatim ona fayda eder de. Böylece ateşten, topuklarına kadar yükselen su bir yere konur. Yine de beyni kaynar. 4525 Ebu Talip Hz. Abbas Radıyallahu an anlatıyor. Ey Allahım ve dedim. Amcana isteği farla yardımdan seni alıkoyan nedir? O seni koruyor. Senin için kafirlere kızıyordu. Evet. Dedi. Olacak. O ateşin su bir yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en derin yerinde olacaktı. 4526. Malik ibn Anas rahimullah kâla, ebu Hureyra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, insanların bilim talep etmek üzere seferlere çıkacakları zaman yakındır. O zaman Medine aliminden daha bilgini bulamazlar. Abdülezak, rivayetinde bu hadiste haber verilen Ali Malik İbn Emetir demiştir. 4527 Bayram. Abdullah İbn Kurt anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah indimde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu fazilette nezir günü teşrik günlerinin ikinci günü takip eder. 4528. Bayram. Hz. Enes rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenilirdi. Bu iki günün mana ve mahiyeti nedir diye sordu. Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik dediler. Aleyhissalatu ve selam Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günde değiştirdi. Kurban Bayramı, Fıtır Bayramı buyurdu. 4529, Zir Hicri'de 10 gün, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Salih anallerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 gündür buyurmuştu. Cemaatten, Allah yolundaki cihaddan da mı diye soran oldu. Cihaddan da buyurdu. Ancak bir kimse, canım, malını muhattaraya atarak çıkar. Hiçbir şeyle dönmezse yani cihat sırasında ölürse o kimse hariç. 4530, zilhicce'de 10 gün, tirmizi. Bir diğer rivayette Ebu Hüreyre radıyallahu amhtan şu ziyadeyi kaydetmiştir. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca sevabı eşittir. Ondaki bir gece kıyamı ibadetle ihya edilmesi Kadir Gecesi'nin kıyamın ehyasına eşittir. 4531, Arefe günü, H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Allah, hiçbir günde, Arafe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukkata rahmetleriyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve, Bunlar ne istiyorlar der. 4532, Arefe günü, Talha İbni Ubeydillah İbni Keris'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Günlerin en etalığı arafe günüdür. Faziletçe Cuma'ya muhafakat eder. O, Cuma günü dışında yapılan niyetmiş etal gir. Duaların en etalığında arafe günü yapılan duvardır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği enetal söz de, La ilahe illallah vahdehu la şerikelihu. Allah birdir. Ondan. Başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Bir sözüdür. İmam Malik duaların en etali, ibaresinden sonraki kısmını muhatta da etmiştir. Rez'in ise rivayeti baştan sona kadar tam olarak tahriş etmiştir. 4533 Nüfhu, Şaban Hz. Z. radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala hazretleri, Mırhul, Şaban gecesinde dünya semasına iner vekel kabilesinin koyunlarının tribünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder. Rezin bu rivayette ateşe müstehak olanlardan ziyadesini kaydetmiştir. 4534, Cuma günü, El-İbnu Es radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cuma, en hayırlı günlerinizden diridir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın toprağı o gün yaratıldı. O gün, kabz edildi. Kıyamette sıra o gün üflenecek. Sayhada o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arz edilir orada bulunanlar. Salavatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız, dediler. ve Vesselam, Allah Teala Hazretleri, arıza peygamberlerin cesetlerini yemeği haram kıldı. Buyurdular, 4535, Cuma günü, i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun. 4.536 Cuma günü, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam Cuma gününden bahis açıp dedi ki, Onda bir saat vardır. Müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, O saat erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir. Bunu söylerken Resulullah eliyle o vaktin ağzını işaretliyordu. 4.537 Cuma günü, Ebu Gürde, babası Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın, Cuma'daki icabet saati imamın mündere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir dediğini işittim. 4.538 Cuma günü H.Z.N.S. radıyallahu anh demiştir ki, Cuma günü duaların kabul edileceği ümit edilen saati, İkinci namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın. 4539. Muharrem. Ebu Huleyha diye Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, ayı Şehrullah olan Muharrem ayıdır. Fars namazdan sonra in etal namaz da gece namazıdır. 4540. Muharrem. E, Ali radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir adam ona sorar. Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Ali radıyallahu anh şu cevabı verir. Ben bu soruyu Resulullah'a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarındaydım. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Şu cevabı lütfettiler. Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti. Bir başka kavmin günahını da affedecek. 4541 Gece H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, Gecede bir saat vardır ki, Müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete mütealli bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır. 4.542 Mekke'nin fazileti, H.Z. Ebu Allahu Allah'ın anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şurası muhakkak ki, yeryüzündeki ev. Mübarek olsun ve içine namaz kılınsın diye Mekke'de inşa edilen kabelir buyurdular. Ben. Sonra hangisi diye sordum. Mescid-i Aksa buyurdular. Ben. İkisi arasında ne kadar fark var dedim. 40 yıl buyurdular. 4543. Mekke'nin fazileti. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Hacer-ül Esvet. Cennetten indi. İndiği vakit sütten beyazdı. Onu insanların günahları kararttı. 4544. Mekke'nin fazileti. İbn-i Am-i İbn-i Asrabi'ye Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki. Sürkünde makam iki cennet yakutu idiler. Allah onların nurlarını aldı. Eğer onların nurlarını almamış olsaydı. O ikisi mazı bile maşrık arasını aydınlatırdı. 4545, Mekke'nin fazileti, El-Hudri Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Bu Bey Aleyhiz ve sonra da açıkçı yapılacak, umre icra edilecek. 4546, Mekke'nin fazileti, H.Z. Ebu Hüreyre Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Vallahi Meryem oğlu H.Z. İsa Aleyhisselam, fecur mevkide haçıkçı yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için terbiye getirecektir. 4547 Mekke'nin fazileti H.Z. Ayhe radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Kavya'ya karşı bir ordu saldırı tertipleyecek. Yerin bir söylene geldikleri vakit en öndekileri de en sondakileri de tamamıyla yere batırılacak. Ben söze gelip, Ey Allah'ın üsulü! Onların içerisinde çarşı pazar ehli olanlar, onlardan olmadığı halde zorla katılanlar da var. Nasıl olursa hepsi birden yere batırılıp cezalandırılır, dedim. Aleyhisselatu vesselam. Öndekileri de, arkadakileri de batırılır. Ancak... Her biri niyetlerine göre iletilir buyurdular. 4548 Mekke'nin fazileti Şarkik'in bir rivayetine göre Şeybe İbni Osman şöyle anlatmıştır. H.Z. Ömer radıyallahu Ankabe'ye girdi. Orada bulunan Emvali görünce Kabe'nin malını taksim etmedikçe çıkmayacağım dedi. Ben de Sen bunu yapamazsın dedim. O Hayır Yaparım dedi. Ben tekrar sen onu yapamazsın dedim. O niye diye sordu. Ben de. Çünkü onun yerini Resulullah aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ebu Bekir de gördü. Onlar mala senden daha fazla muhtaç idiler. Buna rağmen o malı çıkarmadılar dedim. Bunun üzerine kalkıp çıkıp gitti. 4.549 Mekke'nin fazileti Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ziyaret için sadece 3 mescide seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah, Mescid-i Aksa, 4550, Mekke'nin Fazileti, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Şu mescidimdeki namah et al gir. Bir başka rivayette bu mescidindeki bilinemez. Mescid-i Haram hariç bütün mescitlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır. 4551 Mekke'nin Fazileti Ebu Süreyh el-Adevi radıyallahu an anlatıyor. Mekke'ye asker sevk eden Amr İbn-i dedim ki Ey emir! Bana müsaade et. Fethin ferdası gününde Resulullah aleyhissalatu vesselamın söylemiş bulunduğu bir hadisini hatırlatayım. Allah'a hamd ve seneden sonra şöyle buyurmuştu. Mekke'yi insanlar değil. Allah haram kılmıştır. Allah'a ve ahirete inanan hiçbir mimine orada kan dökmek helal olmaz. Ağaç sökmek de helal olmaz. Eğer biri çıkıp da Resulullah aleyhissalatu vesselamın oradaki savaşını göstererek kan dökmeye ruhsat vermeye kalkarsa kendisine şunu söyleyin. Allah, Resulüne izin vermişti. Ama size izin vermiyor. Mekke'de bana bir gündüzün bir müddetinde gün doğumundan ikinciye kadar izin verildi. Sonra bugün tekrar eski hürmeti haramlığı ona geri döndü. Bu hususu. Sizden burada hazır olanlar. Hazır olmayanlara ulaştırsın. Ebu Şureh'e. Ami sana ne dedi diye soruldu. Ey Ebu Şureh bunu ben. Senden daha iyi biliyorum. Harem. Asi olana. Kan döküp kaçana. Cinayet işleyip kaçana sığınma tanımaz diye cevap verdi dedi. 4552 Mekke'nin fazileti i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'lüm anlatıyor. Resulullah ve Vesselam fetih günü buyurdular ki, Fetihten sonra artık hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Öyleyse askere çağırıldığınız zaman hemen asker olun. Resulullah ve Vesselam sözlerine şöyle devam etti. Allah, bu beldeyi semavat ve arzı yarattığı zaman haram kıldı. Burası, kıyamete kadar Allah'ın haramıyla haramdır. Onu insanlar haram kılmamıştır. Benden önce kimseye orada kıtal helal olmadı. Bana da günün bir müddetinde helal kılındı. Burası kıyamete kadar Allah'ın haramıyla haramdır. Allah'a ve ahirete inanan hiç kimseye, orada kan dökmesi helal değildir. Ayrıca onun dikeni koparılmaz. Av hayvanı ürkütülmez. Buluntusu da alınmaz yerinde bırakılır. Ancak ilan edip sahibini arayacak olanlar alabilir. Mekke'nin otu da biçilmez. Abbas radıyallahu an atılarak. Ey Allah'ın Resulü! İzir otu hariç olsun dedi. Aleyhisselatu vesselam. İzhir hariç buyurdu. 4553 Mekke'nin fazileti. H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Mekke'de silah taşımak hiç kimseye helal değildir. 4554, Mekke'nin fazileti, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye hitaben şöyle buyurdular, Sen ne hoş beldesin, seni ne kadar seviyorum. Eğer kavmin beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmezdim. 4555, Mekke'nin fazileti, Yala i̇bn Ümeyye adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Haram demal ihtikarı orada işlenen bir zulümdür. 4556, Mekke'nin fazileti, H.Z. Ayşe adı Allah'u anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana şöyle buyurdular. Biliyor musun? Senin kavmin kabeyi yeniden, İnşa ederken Hazreti İbrahim'in atmış bulunduğu temellere tam bir ayet etmeyip inşaatı kısa tuttu. Ben, Ey Allah'ın Resulü dedim. İnşaatı Hazreti İbrahim'in temellerine oturtmayacak mısın dedim. Kalmin küfle yakın olmasa mutlaka yapardım buyurdu. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma dedi ki, He, Z, Ayşe Rab'iyallahu bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmesine göre, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hıcırı takip eden iki rüklünün istizamını terk etmesini, Kabe'nin inşaatının Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine tamamlanmamış olmasıyla izah ederim. 4557 Mekke'nin Fazileti An-ı İbnu anlatıyor. Cabi İbnu Abdullah Radiyallahu anhu işittim. Demişti ki, Kabe inşa edilirken Resulullah aleyhissalatü vesselam ve amcası Abbas taş taşımaktaydılar. Bir ara Abbas radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama izarını omuzuna koy da taşın incitmesine mani olsun dedi. O da öyle yapmıştı. Bu hadise peygamberlik gelmezden önceydi. Birden yere yığıldı. Gözleri semaya dikilmiş kalmıştı. İzarım! izarım. Dedi ve derhal onu üzerine bağladı. Bir rivayette şu ziyade var. Bayılıp düştü. Bundan sonra hiç hülyen görülmedi. 4558. Mekke'nin fazileti. Am-ı ve Ubeydullah İbn-i dediler ki. Resulullah zamanında kabenin etrafında ihata duvarı yoktu. İnsanlar Beytullah'ın etrafında namaz kılıyorlardı. Bu hal, Hazreti Ömer zamanına kadar devam etti. Ömer radıyallahu an etrafına duvar çektirdi. Bu duvarın boyu alçaktı. İbn-i Zübey'i yükseltti. 4559. Mekke'nin fazileti. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, habeşlilerden bacakları ince bir adam tahrip edecektir. 4560. Mekke'nin fazileti. Buhari'nin i̇bn Abbas'tan kaydettiği diğer bir rivayete göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kabe'yi yıkacak olan o ayrı yedi ayaklı, güdük kafalı koyu siyah kabeşliği kabe'nin taşlarını birer birer söker halde görür gibiyim. 4.561 Mekke'nin fazileti, İbn-i Am-i İbn-i Asr anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Habeşliler sizi terk ettikçe onları terk edin. Zira Kabe'nin hazinesini sadece Züsküva Kate'nin ince bacaklı olan kimse çıkaracaktır. 4562 Medine'nin fazileti Allahu an Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Medine'yi şu şu yer arasında kalan kısımlarıyla haram ilan etti. Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa Allah'ın Meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimseden nefart ne afile hiçbir hayır kabul etmesin buyurdu. 4563 Medine'nin fazileti. Yine sahiheynin bir rivayetinde anlatıldığına göre. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'nin dışına doğru yürüdü. Önünde Uhud görünmüştü. Bu da var ya. O bizi çok seviyor. Biz de onu seviyoruz buyurdular. Medine'ye yönelince de, Ey Allah'ım! Hazreti İbrahim Mekke'yi haram kıldığı gibi, ben de Medine'yi iki dağı arasıyla haram kılıyorum. Allah'ım! Medine halkını büntü mübarek kıl buyurdular. 4.564 Medine'nin fazileti H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an-ı Kerim ve bir de şu sahifede olandan başka bir şey yazmadık. Bu sahifede bulunana gelince Resulullah ve Selam buyurmuştu ki, Medine ayrığı ile sevdığı arasında kalan hudud içerisinde haramdır. Kim orada bir bidatte bulunur veya bidatçıyı himaye ederse, Allah, melekler ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun nefad, ne hiçbir hayırın kabul etmesin. Müslümanların garantisinde ihanet ederse, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun, onun kıyamet gününe far ve ne ile hiçbir hayrı kabul edilmez. Ebu Davud da şu ziyade var. Otu yolunmaz. Al hayvanı ürkütülmez. Yiptik malı. Onu ilan edecek olan alabilir. Hiç kimseye kıtal maksadıyla orada. Silah taşımak caiz olmaz. Oradan ağaç kesilmez. Kişi devesini otlatabilir. 4565 Medine'nin fazileti Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Medine'nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese kıyamet günü şefaatçi ve hayır ameline şahit olacağım. 4566 Medine'nin fazileti Süfyan İbn-i Ebi Zühey anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Yemen fethedilecek. Bir grup insan, Medine'den oraya aileleri ve kendilerine tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi, Medine onlar için hayırlıydı. Şam'da fethedilecek. Bir kavim Medine'den aileleri ve kendilerine tabi olanlarla oraya göç edecekler. Müellisler Medine onlar için hayırlı idi. Uyrakta fel olacak. Bir grup kimse ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine'den oraya taşınacaklar. Halbuki müellisler Medine onlar için hayırlı idi. 4567 Medine'nin fazileti. Hz. ve Buhuri'ler de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ben kariyeleri yiyen bir kariyeye hicretle emre olundum. Buna esir diyorlar. Burası Medine'dir. Medine. Tıpkı körüncü ruhu ayırması gibi insanları ne kötüsünü desedip ayırır. 4568. Medine'nin fazileti. İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Medine'de ölmeye muktedir olan orada ölsün. Zira ben. Orada ölene şefaat ederim. 4569. Medine'nin fazileti, H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam Medine'ye geldiği vakit Ebu Bekr ve Bilal radıyallahu anh'ıma hastalandılar. Ben yanlarına gittim. Ey babacığım! Dedim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ey Bilal sen nasılsın diye sordum. Hazreti Ebu Bekr Allahu anh ummaya yakalanınca, her insana sabahın hayırlı olsun denmiştir. Halbuki ölüm ona ayak kapısının bağından daha yakındır derdi. Hazreti Bilal adıya Allahu amin tabu'ma nöbetinden çıkınca sesini yükseltti ve Mekke'ye hasretini ifade eden şu beyitleri terk ederdi. Bilmem ki, Mekke Vadisinde etrafını izhid ve celin otları sarmış olarak bir gece daha geçirebilecek miyim? Meclerine suyuma ulaşacağım bir gün daha gelecek mi? Mekke'nin Şame ve Tafil dağları bana bir kere daha görünecek mi? Sonra Bilal şöyle dua etti. Allah'ım! Bizi yurdumuzdan çıkarıp bu cebalı diye Resulana Şebe i̇bn Rebi'a, Utbe i̇bn Rebi'a ve Ümeyye İbn-i lanet et. Hazreti Ayşe der ki, Ben gidip, Bunlardaki Mekke hasretini Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a haber verdim. O! Şöyle dua buyurdu. Allah'ım bize Medine'yi sevdir. Tıpkı mekkeyi sevdiğimiz gibi, hatta fazlasıyla. Allahım, onun havasını şifatlik ol. Onun müddünü, salını hakkımızda mübarek eyle. Onun ummasını al. Cüfeye koy. 4570. Medine'nin fazileti. Hz Z N F Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle dua buyurdular. Allahım Mekke'ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine'ye de ver 4571. Medine'nin fazileti, Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yılın da ilk meyvesi getirildiği zaman şöyle buyururlardı. Allah'ım, bize Medine'mizi, meyvelerimizi, müddümüzü, salımızı bereket üzerine bereketle mübarek kıl. Allah'ım, İbrahim senin kulun, Peygamberin ve Halil'indir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etti. Ben de Medine için onun Mekke hakkında yaptığı duayı bir misli ziyadesiyle aynen de yapıyorum. Resulullah bu şekilde dua ettikten sonra getirilen meyveyi orada hazır olan çocuklardan en küçüğüne verirdi. 4572 Medine'nin fazileti. Yine Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Medine'ye geçip veren dağ geldiklerinde birbiriyle kenetlenmiş melekler var. Her gelikte kınından çekilmiş kılıçlarıyla bekleyen ikin meleğin korumaları sebebiyle Medine'ye ve barene de ricah giremez. Müslim'in rivayetinde şu ziyade var. Resulullah aleyhissalatu Ve selam buyurdular ki. Mesih de cif. Doğu tarafından gelir. Kastı Medine'dir. Uhud'un arka tarafına iner. Derken Medine'yi bekleyen melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur. 4573 Medine'nin fazileti H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Mekke ve Medine hariç canın çiğnemeyeceği memleket yoktur. Mekke ve Medine'ye geçit veren yolların her birinde saf tutmuş melekler var. Buraları korurlar. Deccal Es sebha Mekke'nin iner sonra Medine halisini üç sarsıntı ile sarsar bunun üzerine şehirde bulunan bütün kafir ve minafıklar şehri terk ederek Hiccale gelirler 4574 Medine'nin fazileti Hz Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir Münderim havuzumun üzerindedir. 4575 Medine'nin fazileti El-Hudri Allahu an anlatıyor. İki kişi takva üzerine kurulmuş olan mescit hakkında münakaşa ettiler. Biri, bu kuba mescididir dedi. Diğeri de, o, Resulullah aleyhissalatu vesselamın mescididir dedi. Bu münakaşayı işiten aleyhissalatu vesselam şu benim mescidimdir buyurdular. 4576 Medine'nin fazileti. T.Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İslam şehirlerinden en son harap olacak olan Medine'dir. 4577 Medine'nin fazileti. Yine Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Medine'yi Taşıdığı yüce. Hayda rağmen terk edecekler. Onu rızık arayanlar yani kuşlar ve kurtlar istiyle edecek. Oraya en son gelecek iki çoban bu maksadla müzeymeden çıkıp koyunlarını azarlayacaklar. Fakat Medine'yi vahşi hayvanlarla dolmuş bulacaklar. Türk veda'ya ulaştıkları vakit yüzüstü düşerek ölecekler. 4578 Medine'nin fazileti Yine Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki iman Medine'ye çekilecek. Tıpkı yılanın devine çekilmesi gibi. 4579. Medine'nin fazileti. Cabir İbn Semure Cab Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri Medine'yi Tabe diye tesmiye buyurdu. 4580. Medine'nin fazileti fez Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir seferden dönünce Medine'nin duvarlarına bakar. Develerini hızlandırırdı. Eğer bir bineğin üzerinde ise onu tahrik ederdi. Bu davranışı Medine'ye sevgisinden ileri gelirdi. 4581 Medine'nin fazileti. Saltı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam Tebük'ten dönünce Sefer katılmayıp Medine'de kalmış olan mütehallifinden bazıları onu karşıladılar. Bu sırada toz kaldırdılar. Bunun üzerine beraberinde bulunanlardan bazıları burunlarını sardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam yüzündeki sargıyı çıkardı ve nefsini kudret elinde tutan Zata yemin olsun. Medine'nin tozu her hastalığa şifadır buyurdu ve onun devamı cüzdandan Barastan ala temlilikten diye saydığını gördüm. 4.582 Kuba Mescidi. İbn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli ve olarak ziyaret ederdi ve içinde iki rekat namaz kılardı. 4.583 Kuba Merçidi Sehni İbni Hümeys radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim evinden çıkıp Kuba Mercedes'ine gelir ve orada iki rekat namaz kılarsa bu ona bir umreye bedel olur. 4584 Uhud Dağı T Z Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz. O da bizi sever. 4585 Hakik ve Zulhurayfe İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Zülhul Efe'de, Vadinin içinde yahında iken yanına gelip kendisine, Sen mübarek vatadasın diyen olmuş. Musa İbni Ukbe der ki, Salim, Rahimehullah, Abdullah'ın devesini ıhtırdığı mescidin yanına bizim de devemizi ıhtırırdı. Abdullah İbni Ömer orada Resulullah'ın israhat ettiği yeri araştırmak gayesiyle devesini ıhtırırdı. Orası, Vadinin dibindeki mescidin aşağısında, mescid ile arasında orta bir yerdir. 4586 Akik ve Zülhüleyfe İbn Abbas Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ecmainden naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın Akik vadisinde olduğu sırada şöyle söylediğini işittim. Bana Rabbimden bir elçi geldi ve bu vadide namaz kıl ve açık içinde umure niyet ediyorum de emretti. 4587, Akik ve Zülhul Efe, İmam Malik'ten nakledildiğine göre, şöyle demiştir. Medine'ye giden hiç kimseye, en az iki rekat namaz kılmadan muharrası geçmesi muhafık olmaz. Çünkü bana ulaştığına göre, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, orada gecelemiştir. Orası Medine'ye mil mesafededir. 4588, Hicaz. An-ı İbn-i Avf radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam re buyurdular ki, Bu din icaza çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi, Allah'a kasem olsun. Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, Din de hicaza sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı. Tekrar garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu. O garipler ki, Benden sonra insanların sünnetimden bozdukları şeyi ıslah edecektir. 4589 Hicrad H.Z. Cabir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Kalabalık ve kalp katılığı şarttadır. İman ise Hicraz ahalisi içerisindedir. 4590 Arap Yarımadası H.Z. Cabir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selamı işittim. Şöyle diyordu: Şeytan artık Arap Yarımadası'ndan namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidi kesti. Ancak onları aldatacaktır. 4591. Arap Yarımadası. İbnü Cihab anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Cerdiretül Arapta iki din ihtimal edemez. İbnü Cihab devamlı der ki: He, Z. Ömer bu meseleyi. Kesin bir kanaat ve yakın elde edinceye kadar araştırdı. Gördü ki, Resulullah gerçekten bunu söylemiş. Bunun üzerine Hayber Yahudilerini sürgün etti. Malik der ki, H.Z. Ömer radıyallahu anh, Necran'da Fedef Yahudilerini sürgün etti. Hayber Yahudilerine gelince, Onlar kendilerine meyve ve arazi gelirlerinden herhangi bir hak tanınmadan orayı terk ettiler. Fedef Yahudilerinin durumu farklı idi. Meyvenin yarısı, arazinin yarısı onlarındı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, onlarla meyve ve arazinin yarısı üzerine sulh yapmış idi. Hazreti Ömer onlara meyvenin yarısını, arazinin yarısını, altın, gümüş, ip ve semer meyvinden kıymet biçti ve onlara değerini vererek onları da oradan sürdü. 4592 Arap Yarımadası H. Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle söylediğini işittim. Arap yarımadasından Hristiyan ve Yahudileri mutlaka çıkaracağım. Orada Müslüman olmayanı bırakmayacağım. Said İbnu Abdülaziz der ki, Arap yarımadası, El-Vadi L. Kura'dan Yemen'in uzak kısmına, Irak sınırına, denize kadar olan kısımdır. 4.593 Yemen Ebu Hurer'e adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki size Yemenliler geldi. Onlar ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. İmağın Hikmet Hikmetle Yemenidir. Küfrün başı şark cihetindedir. Bövürlenme ve kibirlenme deve besleyenlerdedir. Sükûmet ve vakar koyun besleyenlerdedir. 4594 Şam. İbn Am İbn Asr'da Yahla'u Anhu'yu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz ehlinin hayırlarına Hazreti İbrahim'in hicret ettiği yer şam gereklidir. Arzla ahalisinin şeytaniileri kalır. Arzları onları öbür dünyaya atar. Allah da da onlardan hoşlanmaz. Onları ateş maymunlar ve minderlarla birlikte haşreder. eder. 4595. Şam. Zeyd İbn Sabit radıyallahu an anlatıyor. Biz bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında idik. Parçalar üzerinde Kur'an ayetlerini tazim ediyorduk. Aleyhissalatu vesselam. Şam'a ne mutlu buyurdular. Ben bu mutluluk nereden geliyor ey Allah'ın Resulü diye sordum. Çünkü Buyurdular. Rahmanın melekleri onun üzerine kanatlarını geliyorlar. 4596 Şam İbnu havale Havali Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Bu iş, sizin bir kısım toplu gruplara ayrılmanıza mücer olacak. Şam'da bir grup, Yemen'de bir grup, Irak'ta bir grup ben. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. O güne erdiğin takdirde bunlardan en hayırlısı hangisi ise şimdiden bana verin dedim. Öyleyse dedi. Sana Şam'ı tavsiye ederim. Çünkü orası Allah'ın ardından ümtaz kıldığı yerdir. Allah kulları arasında seçkin olanları oraya tahsis eder. Ancak oraya gitmekten imtina ederseniz size yemeninizi tavsiye eder. Oradaki havuzlarınızdan içim derim. Zira Allah Şam ve ahalisini fitnelerden koruma hususunda bana garanti verdi. 4597 Şam, Ebu Derdar adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Oğutadaki savaş sırasında Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dumeşk denen şehrin yakınındadır. 4598 Şam, Abdurrahman İbni Süleyman anlatıyor. Acem krallarından bir kral gelecek. Dumeş hariç bütün şehirler üzerinde hakimiyet kuracak. 4599. Beytul Maktis. Mevuner adı Allahu anha anlatıyor. Ey Allah'ın resulü. Dedin. Bize Beytul Maktis hakkında fetva verin. Ona gidin. İçinde namaz kılın. Buyurdular. O zaman her tarafta savaş vardı. Resulullah aleyhissalatu ve selam bu durumu. Nazar itibarı alarak sözlerini şöyle tamamladılar: Gidip içinde namaz kılamıyorsanız, hiç olsun kandilerinde yanacak zeytinyağı gönderin. 4600 vC c h z Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Veç madesinin avı ve ağaçları haramdır. Allah için haram kılınmıştır.